Değerli kardeşlerim Daha önce de bizi tanıyan kardeşlerimiz var aranızda Özellikle Belki yıllar önce Başka bir radyoda Sohbet ediyorduk ve Özellikle bazı kardeşlerimiz O radyolarda yönetici durumundaydı Bunlardan biri hayr Nisa kardeşimiz eğer isim benzerliği yoksa. E, fakat e, meşguliyetten dolayı ve bazı aksaklıklardan dolayı belki bizden kaynaklanan bazı e, sıkıntılardan dolayı mütemadiyen derslere gelemedik. E, evet. üzül, üzüldük tabi. E, özellikle e, bizi davet eden kardeşimizin... E, mahlası, nur damlası olması gerekir. Ee, onun davetini tabii her zaman e, aslında kırmak istemedik ama derslerimizin yoğunluğundan dolayı tabii ki özür dileyerek derslere gelemedik. Bundan sonra inşallah e, şöyle imtihanların olduğu zamana kadar e, derslere mütemadiyen gelmeyi düşünüyoruz. Şimdi haftada bir kez dedim mahcup olmamak için İnşallah Belki de haftada iki olur Duruma göre inşallah Değerli e, kardeşlerim Hepimiz Yüce Rabbimize Kendimizden hayırlar Göstermek istiyoruz e, Daha dünyaya gelmeden önce Yüce Rabbimize vermiş olduğumuz Kulluk sözünü Ahlak sözünü güzel amellerde bulunacağımızın sözünü pratikte, gerçek, gerçeklikte göstermek istiyoruz. İnşallah bu gösteride Yüce Rabbimiz bizleri de, sizleri de, bütün ümmeti Muhammed'i de bu gösteride muvaffak eder. Değerli kardeşler, tabii ki sorulu cevaplı bir sohbet uygun oluyor genellikle çünkü soru demek kişinin o anda hissetmiş olduğu e, sorun demek, kişinin o anda diniyle ilgili, dünyasıyla ilgili e, çıkmazı demek. O çıkmazı çözmek hepimizin görevi. Eğer biliyorsak cevabını vereceğiz. Bilmiyor isek araştıracağız, hocalarımızdan öğreneceğiz ve siz değerli kardeşlerimize aktaracağız. Özellikle bizi işte bu radyoda sohbete çağıran, davet eden kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. Güvenlerinden dolayı, itimatlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, Allah sayınızı meşgur eylesin. Allah sizin de bizim de yüzümüzü kara çıkarmasın. Hak yolda cümlemizi muvaffak eylesin. Ee, islamvebiz.com sitemizde e, bir takım broşürlerimiz, kitaplarımız, tercümelerimiz ve hazırladığımız bazı eserler bulunmaktadır. Adım Fikri Göncü Adım ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevliyim. Şu anda hali hazırda. İmam Hatip olarak e, mesleğim, İmam Hatip olarak bulunmakta. Ancak e, şu sıralar e, milletimizin Haseki diye bildiği ama gerçekte ihtisas, yüksek ihtisas eğitim merkezleri olarak e, tanınan, bilinen, veya isimlendirilen e, Diyanete bağlı eğitim merkezinde kursiyer olarak bulunmaktayım ve ders görmekteyim. E, ve bu esnada imtihanlarımız ol, olmaktadır. Ve yoğunluktan dolayı da e, sizlerden özür dile dileyerek bazen aranızda e, ileride de olmayacağız. Onun da yani şimdiden özürünü dilemek istiyorum. E, bu arada, şimdi ben özellikle kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle sohbetime başlamak istiyorum değerli kardeşlerim. Ve zaman zaman e, dinimizin ikinci kaynağı olan hadisi şerifler sohbetimizin konusu olacaktır. E, biliyorsunuz değerli kardeşler, ilimler iki kısımdır. Asli İlimler, fer'i ilimler, asli ilimler dediğimizde İslam'ın akaidi, inanç esasları akla gelir. Fer'i ilimler dediğimizde de fıkıh akla gelir. Mükellefin hareketleri, fiilleri, sözleri, davranışları, ahlaki yapısı akla gelir. Ee, i̇nsanlar arasında, e, ki diyaloglar, ilişkiler... ...komşuluk ilişkileri, alışveriş ilişkileri ve buna benzer muamelatın konuları akla gelir. Yine aynı zamanda fer'i ilim dediğimizde ceza hukuku, İslam'ın ceza hukuku, hukuku akla gelir. İşte bütün bu ilimler önemli ilimlerdir. Zaman zaman hepsine temas etmeye çalışacağız. Bazen aslından, bazen fer'inden konularımız olacak, nasip olursa niyetimiz bu şekildedir. Ama öncelikle bütün amellerin, kabul edilişinin kendisine bağlı olduğu e, itikat, akaid bizim için çok önemli, değerli kardeşlerim. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bu konuya çok önem vermiştir. Mekke döneminde e, 13 sene boyunca e, daha çok akaide hitap etmiş, insanların inanç sistemlerindeki hataları düzeltmeye çalışmış, insanları e, içine düşmüş oldukları şirki bir takım inançlar, fikirler, düşünceler, yorumlar, felsefeler, yanılgılar e, bunları onlardan arındırmaya çalışmıştır. E, Yüce Rabbimiz indirmiş olduğu tevhidi ayetlerle, ayetlerle yine Aynı amaca e, yönelik e, bir e, aksiyon göstermiş e, ve bunun da 13 sene boyunca sürdüğünü bilmekteyiz. Dolayısıyla e, diyoruz ki 13 sene boyunca ağırlıklı olarak tevhid işlenmiştir. Ağırlıklı olarak insanların kalbinden, şirki düşüncelerin, duyguların, e, inançların, e, sıyırılıp atılması talep edilmiştir. Çünkü kelimeyi tevhidde e, bu çok özet bir şekilde anlatılmaktadır. La ilahe illallah dendiğinde önce inkar vardır. Önce batılı inkar vardır. La vardır. Hayır demek vardır. İlahe bütün ilahlara hayır demek vardır. Bütün ilahlara hayır diyorum. İlla Allah İllallah. Ancak Allah'a evet diyorum. Bütün ilahları reddediyorum. Ancak Allah'ı kabul ediyorum demek vardır. Dolayısıyla اتعبئتü e, bâdet tahliye derler e, Araplar. Derler ki doldurum işlemi boşaltım işleminden sonra yapılır. Eğer bir kap doluysa o kaba bir şey dolduramazsınız. O kabın üzerine bir şeyler ilave etmeye çalışırsanız, sizin ilave etmiş olduğunuz şeyler ne kadar güzel de olsa, ne kadar doğru da olsa, o kap dolu olduğundan dolayı o sizin, o kabın üzerine koymuş olduğunuz cevherleri kabul etmeyecektir. Onlar yere dökülecektir. Öyleyse kabın boş olmasına dikkat etmek lazım. Kabın batıl düşüncelerden, yanlışlardan, yanlışlardan. ...kötü fikirlerden, inançlardan temizlenmesi lazım. Öyleyse e, bunun sırrını anlıyoruz. Neden la ile başlıyor kelimeyi tevhid? La, neden la diyor? Çünkü önce inkar var. Önce batılı inkar var. Önce batıldan kurtulma var. Önce batılı yan, yanlış uyduruk ilahları def etme var. Önce boşaltacaksın, kalbinin boşaltacaksın kötü inançlardan, şirki inançlardan ve onu temizleyeceksin, arındıracaksın. Ardından oraya tevhidi yerleştireceksin. Oraya Allah sevgisini, Allah inancını, katıksız, şirksiz Allah inancını oraya yerleştireceksin. Bu bizden istenmektedir. O yüzden Mekke'nin fethinde değerli kardeşler, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hadi tavaf edin, hadi şu Allah'ın evini tavaf edin demeden önce o 360 putu oradan kendi elleriyle devirmiş ve bunu tevhidin esas yöntemi olarak bizlere göstermiştir. Putlardan arınmayan bir Kabe'nin etrafında yapılacak olan bir tavafın geçerli olmayacağını işaret etmiştir. Önce putları yıkmıştır. Önce Kabe'yi o pis putlardan, o şirki düşüncelerden arındırmaya çalışmıştır. Elleriyle o putları yıkmıştır. La demiştir. La ilaha demiştir. La saneme demiştir. Artık hiçbir batıl ilah yok. Hiçbir sanem, hiçbir put yok. Ancak Allah inancı var demiştir. Kabe'yi putlardan temizlen, temizlerken aynı zamanda... Onu, o olayı müşahade eden e, müşriklerin de kalbinden o putları sökmüş, atmış olmaktadır. Ve onları tam cezalandırması e, beklenirken siz Allah adına hürsünüz. Siz şu anda istesem hepiniz, hepiniz benim ganimetim durumundasınız. Hepinizi köle yapabilirim. Çünkü savaşı ben kazandım. Çünkü savaş eseri olarak hepiniz ganimet malı olabilirsiniz ama ben sizi Allah adına Allah rızası için sizleri bu esaretten bu e, ganimet olma durumundan sizi koruyorum. Allah adına sizi hür bırakıyorum. Siz hürsünüz. Bugün size düşmanlık yok. Hadi gidin dediğinde onların gönlünü fethetmiş ve fevç fevç o müşrikler Kabe'nin etrafındaki putların yıkılmasıyla birlikte kalplerindeki putları da yıkmışlar ve fevç fevç İslam'ın tevhid akidesine, inancına gönül açmışlar ve koşup gelmişler ve Mekke'nin fethi işte bu geniş yüreklilikle, bu asaletli davranış ile sağlamlaşmış. Artık ondan sonra ebediyen yeniden şirke dönmemek üzere Mekke halkı kararını vermiş ve la ilahe illallah demiş ve putları yıkmış, kalplerindeki putları yıkmış. Ancak Allah var, hiçbir yalancı puta kalbimizde yer yok demiştir. İşte değerli kardeşlerim, bu güzel sahneden sonra bugün aynı davranışları, Bizlerin de göstermesi lazım. Zira her asırda putlar eksik değil, şirki inançlar eksik değil, dikilen putlar eksik olmuyor, yeni yeni putlar dikiliyor, yeni yeni isimler gündeme geliyor, yeni yeni e, eskisini aratmayan şirki inançlar, duygular, düşünceler, tevhide mugayir, tevhide aykırı bir takım Maalesef şirki inançlar gündeme geliyor. Halk arasında masum, kalbi temiz, yüreği temiz ama bilgisi, bilgisi olma, olmadığından dolayı kanabilecek durumda olan masum insanlar içerisinde yanı, e, yayılıyor. İnsanlar aslında Allah rızasını istiyorlar. İnsanlar Rablerini sevmek istiyorlar. İnsanlar cennete namzet olmak istiyorlar. İnsanlar bedenlerini, ruhlarını cehennemin yakıcı azabından kurtarmak istiyorlar. İşte bu gaye ile insanlar etraflarında parıltılı gördükleri, ışıklı gördükleri, doğru zannettikleri bir takım insanlara sarılıyorlar, bir takım izimlere, bir takım yollara, yordamlara, anlayışlara, cemaatlere, hiziplere takılıyorlar. Onların mütemadi e, gönüllü üyesi oluyorlar ama maalesef maalesef her atılan ok hedefine gitmiyor. İşte tevhid ehli tevhid ehli bu duruma şahit olduktan sonra bir saniye dahi yerinde durmadan Allah rızası için hareket edip bu okların yerine isabet etmesi, hedefine ulaşması için gayret sarf etmesi lazımdır ki. Hem kendi mesuliyetinden kurtulsun, hem insanlara hizmet etsin ve bu şekilde bütün insanlığın sahibi, bütün insanlığın kainatın e, sahibi o yüce Rab huzur huzurunda kendisi huzurlu olsun, affedilsin, bağışlansın, mükafata ersin. Ey kulum ben senden razı oldum cümlesine muhatap olan şerefli bir insan olarak Sevinçle, cennetine doğru, köşklerine doğru, huzurla, gülerek adımlarını atsın ve orada yüzleri kas katı kesilen, kendilerine verilen cehennem müjdesiyle, yüzleri kas katı kesilen insanlardan olmadığından dolayı kendisiyle övünsün, gururlansın, kendisine Allah'ın vermiş olduğu o büyük nimetin heyecanını, kıymetini, Huzurunu, güvenini yaşayarak, emin adımlarla, gülerek, sevinerek, razı olarak ve Allah'ı kendisinden razı ederek cennetteki köşlerine doğru yol alsın. İşte bütün gaye bu. Önce Rabbimizi bizden razı etmek. Rabbimiz ancak tevhid ehlinden razı olur. Rabbimiz... Şirk ehlinden razı olmaz. Yüce Rabbimiz o peygamber ki çok sevdiği peygamber için "Le in eşrakte la ahbatun ey resulüm sen benim resulüm olarak sen bile şirk koşsan bu yapmış olduğun bu büyük amelleri var ya hepsini yok sayarım. Sen bile şirk koşsan seni bile affetmem." Şimdiye kadar yapmış olduğun benim rızam için yapmış olduğun o güzide amelleri, o can siperane amellerini yok sayarım. Sen bile olsan gözünün yaşına bakmam. Çünkü şirk benim en çok zıt olduğum kızdığım şeydir. Çünkü şirk beni inkar etmekle eşdeğerdir. Çünkü şirk benim kadrimi azaltmaktır. Çünkü şirk... O Jabbar olan Allah'a benzer ilahlar edinmek ve bu iddiada bulunmaktır. Ne kadar büyük bir ayıptır, ne kadar büyük bir yanlışlıktır, affedilmeyecek çok çirkin bir günahtır. O yüzden ya Muhammed, sen bile olsan seni de affetmem. Bütün amellerini yok sayarım. Asla eski amellerin hatırına bakmam. Çünkü şirk benim için artık en büyük günahtır, en büyük yanlışlıktır, af edemeyeceğim bir hatadır. Kulumun af edemeyeceğim bir hatası varsa o da şirktir. Eğer kulum dünyada o şirkten vazgeçmez ise, o şirkinden tövbe etmez ise, ahirette o şirk ile huzuruma çıkarsa onu asla affetmeyeceğim. İnallah'a la لَا يَغْفِرُوا اَيْ bih ve وَيَغْفِرُوا ma دُونَ ذَٰلِكَ لِمَ يَشَاءُ Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını, ortak koşulmasını asla affetmez. Bunun haricinde diğer günahlar için dilediğini bağışlar. İşte öyleyse tevhid ehli olmak lazım. Öyleyse tevhid sancağını her yerde önce gönlümüzde, sonra evimizde, sonra mahallemizde, sonra köyümüzde, kentimizde dalgalandıran... Kahraman, mücahit, erler, yiğitler olmamız lazım. Neme lazım, dememek lazım. Halkın rızası için hakkın rızasını satmamamız lazım. Halkı razı etmek için hakkı küstürmememiz lazım. Çünkü Allah'ın mahluku, Allah'ın kendi e, varlığı yanında, kendi değer yanında hiçbir şeydir. 7 milyar insan bir tarafta olsa ve diğer tarafta Allah rızası olsa, 7 milyar insan şöyle yaparsanız sizden razı olsa ama onu yaptığınız takdirde Allah ondan razı olmaz ise ve siz 7 milyar insanın sizi alkışlayacağı, sizi, sizi takdis edeceği, size teşekkür edeceği o yanlışı yaparsanız ve Allah bundan razı olmazsa beyhude bir iş yapmış olursunuz, faydasız bir iş yapmış olursunuz, zararı o canınızı yakacak bir iş yapmış olursunuz. O yüzden 7 milyar insan ve cinler, sayılarını bilmediğimiz cinler bir tarafta olsa bizler la ilahe illallah demeye baş devam etmemiz lazım. اِنِ الْحُكْمُ illa لِلّٰهِ Hüküm ancak Allah'ındır dememiz lazım. Kalben bunu dememiz lazım. Kalben bunu tasdik etmemiz lazım. Ve bu sloganı devamlı dalgılandırmamız lazım. Allah'ın hükmünden başkasına razı olmamamız lazım değerli kardeşler. Allah'ı razı etmenin yollarını aramamız lazım. Önümüzde eğer iki tane sokak çıkarsa... Allah'ın yoluna sapmak için kendimizde cesaret, kendimizde kudret, o kendimizin iradesinin tam olması lazım değerli kardeşler ki Allah'ın razı olabileceği olduğu kullardan olalım ve Resullerin yolunda olalım, Salihlerin yolunda olalım, Hz. Ebu Bekir'in Hz. Ömer'in, Hz. Osman'ın, Hz. Ali'nin, Ömer bin Abdülaziz'in yolunda olalım. Bu gayret olmazsa, bu çaba olmazsa, bu onların yolundan gitmemiz mümkün değil. Çünkü şimdi adlarını hayırla anmış olduğumuz o tevhid ehli, o tevhidi yüreklerinde sımsıkı saklamışlar. Ve onu dilleriyle, gönülleriyle savunmuşlar, canları pahasına da olsa tevhidi savunmuşlar. La ilaha illallah sancağını bütün kıtalara yaymak için Mekkeli, Medineli Müslümanlar vatanlarını, annelerini, babalarını, hanımlarını, çocuklarını bırakarak dünyanın dört bir kıtasına, dört bir yanına yayılmışlar ve ilahi, kelimatullahı yaymak için bütün ellerinden gelen gayreti göstermişler değerli kardeşlerim. İşte o yüzden tevhidi işleyeceğiz. O yüzden kalbimizde eğer hatalar varsa onları atacağız. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, önünüze iki yol çıktığında ve birincisinde halkın rızası diğerinde hakkın rızası olduğunda mutlaka hakkın rızasını tercih etmemiz lazım ama ne olur ki böyle olsa böyle yaparsak insanlar razı olurlar insanlar sevinirler insanlar bu işten memnun kalırlar insanlar yani fazla kalplerinde kırmamış oluruz Onların gönlülerinde yer etmiş oluruz. Ardından ardından onlar ne dersek artık kabul ederler gibi bir anlayış ile eğer Allah'ın dininden taviz verirsek işte sonu hüsranda bitecek olan bir yanlış yola sapmış oluruz. Allah korusun. O yüzden her zaman yol ayrımına geldiğimizde Hangi yola saparsam Allah benden razı olacak? Bu soruyu soralım ve vicdanımızı dinleyelim. Ve Allah'ın Resulü olsaydı acaba hangi yoldan giderdi sorusuna cevap arayalım. Vermiş olduğumuz cevabın izcisi olalım, takipçisi olalım. Hz. Ebubekir olsaydı hangi yoldan giderdi? Hz. Ömer olsaydı, Hz. Osman olsaydı, Hz. Ali olsaydı acaba... Hangi yoldan giderdi? Hazreti Ayşe olsaydı hangi yoldan giderdi? Hazreti Hatice olsaydı hangi yoldan giderdi acaba? Diye onun bir muhasebesini yapalım ve ondan sonra adım atalım değerli kardeşler. Eğer değerli kardeşlerim hedefimiz dünyalık ise... Bizim şöhretimiz, makamımız, mevkimiz ne olursa olsun imam olalım, vaiz olalım, müftü olalım, diyen işleri başkan olalım, bakan olalım vesaire. Eğer eğer bütün bu işlerde biz dünyaya melediyorsak, dünyalık hesaplar içerisinde ol olur isek halkın övgüsünü kazanmak için gayret sarf edersek, işte o zaman bizden hayır çıkmaz. O zaman sözlerimizden hayır çıkmaz. O zaman bizim aksiyonumuzdan hayır çıkmaz. Böyle yaparsak bizden hayır çıkmaz. O yüzden değerli kardeşlerim, siz bir insanı dinlerken öncelikle, onun nasıl bir insan olduğuna iyi bakın. Acaba o insan kendi özel yaşantısında, ailevi yaşantısında, toplumsal yaşantısında öncelediği şey ne? Allah rızası mı? Yoksa dünyalık kar mı? Dünyalık menfaatler mi? Makam mı? Mevki mi? Ne? İnsanların aferini mi? İnsanların teşekkürü mü? Bunlara bakın Allah rızası için bunlara bakın, bunlara bakalım. Ondan sonra o insanın sözünü dinleyelim. Fetva ondan sonra ona soralım veya fetva veriyorsa fetvasını ondan sonra kale alalım. Dünya ehlinin, heva ehlinin fetvası kabul edilmez. Çünkü onların fetvasına güvenilmez, asla güvenilmez. Parayla fetva verir kendi şeytani duyguların tatmini için fetva verir, dünyasını tatmin için dünyalık hedeflerini e, gözetmek için fetva verir. Allah korusun. Öyleyse ilmiyle e, amil, ilmiyle amil, mücahid, ehli takva, dinini yaşayan, vakurlu, onurlu, ahlaklı ve Ortaya sermiş olduğu hayatıyla kendisini tanıtmış olan, yalandan uzak kalan, dünyalık hedef ve gayelerden uzak kalan, sadece hareket noktasının merkezinde Allah rızası olan insanların fetvalarını alalım. Onlara fetva soralım. Heva ne fetva sorarsanız olmaz. Bakıyorsunuz şimdi. Bir hoca efendi bir televizyon kanalına çıkıyor. Orada spiker hanım açık saçık, her tarafı görünüyor. Affedersiniz. Namahrem yerleri, haram yerleri görünüyor. Ve ona bakarak fetva veriyor. O bacak bacak üstüne atmış hanım. O onu seyrediyor. O diyor ki ekranda şöyle bir izleyicimizin sorusu var, aktarıyor, kahkaha atarak. Hoca da güzel hanımefendi, cici hanımefendi bu seyircimizin sorusuna gelince şöyle diyelim diye sözüne başlıyor. Değerli kardeşler bunlar takva ehlinin yapacağı işler değil. Bu insanların fetvası kabul edilmez çünkü bu insanların gözünde haram var. Çünkü bu insanların gözü hain. Çünkü bu insanlar orada nefisleriyle meşgul. Hanımın gözüyle, yanağıyla, baldırıyla, bacağıyla, göğsüyle meşgul. Bu insanların kalbinde Allah rızası olmaz. Açtığınız zaman televizyon kanalı hangi hoca böyle bir iş şey yapıyorsa kesinlikle onun dinlemeyin. Kesinlikle onun fetvasını almayın. Onun fetvasından hayır çıkmaz. Çünkü kendisi haram bir ortamda bulunmayı kabul etmiştir. Çünkü kendisi e, o ortamdan etkilendiğini gösteren sözler e, söylemiş, sarf etmiş ve o hanıma Allah'tan kork fendi. Sizin bu şekilde davranmanız, bu şekilde giyinmeniz bir kere yanlış. Ve bu şekilde şurada dini bir program yapmamız çok yanlış. Öncelikle siz bir kapanın da gelin bakalım. Kötü örnek oluyorsunuz. Dinimizi anlatıyoruz ama dini anlatanın dinden bir haber olduğunu burada görüyoruz. Sen dini anlatan bir program yapamazsın. Çünkü sen dinden bir habersin, Allah'ın emrinden bir habersin. Allah'ın emriyle alay ediyorsun. Burada ayetler okunuyor, sen sana vız geliyor. Allah'tan kork dememiz lazım. O insanın demesi lazım. Demiyorsa gayet rahat, sıkıntısız. O insanın e, haram yerlerine bakmak suretiyle, insanların sormuş olduğu sorulara cevap verecek durumda oluyorsa, öyle bir e, hocalık, alimlik, e, profili çiziyorsa değerli kardeşlerim bunlardan uzak durmak lazım çünkü dediğim gibi bunlar heva ehlidir heva ehlinin fetvası kabul edilmez değerli kardeşlerim fetvasının kabul etmesi için bir kere alim olacak ilmiyle amil olacak ilmini yaşayacak ehli takva olacak Allah rızasını gözeten bir insan olacak ve emri bin maruf ve nehy anil münker eli emredecek küzlükten de nehy edecek. İşte bu. Bunlar olmazsa inanmayın. İnanmayın. Göre göre gözlerimiz alıştı. Zannediyoruz ki oh ne güzel İslam. Çok harikulade bir hanfendi. Süslenmiş, püslenmiş. efendim. Hoca ol hoca olduğu hiçbir yerinden belli olmayan sakalı yok, bıyığı yok. Bir tuhaf giyinmiş efendim. Kahkaha atıyor, hanımla numayişler yapıyor, el hareketleri yapıyor, dans ediyor vesaire. Ve ve biz, "Oh ne güzel! İslam'ı onlardan öğreneceğiz." İslam bu mu? İslam bizden bunu istiyor? Hayır. Kella. Böyle bir şey yok. O yüzden gözlerimiz gözlerimiz alışsa da Dimağlarımız bu tür manzaralara alışsa da artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Artık sizi dinlemiyoruz. Artık sizi dinleyecek kadar gafil değiliz demenin zamanı gelmiştir değerli kardeşlerim. Evet yaklaşık 32 dakikadır konuşuyoruz değerli kardeşlerim. Ve fazla vaktinizi almak istemiyorum. Böyle bir hasbihal ettik. Bugün bir deneme yaptık. Sebep olan kardeşlerimizden, sebep olmak isteyen kardeşlerimizden, içlerinden bu tür hayırlara sebep olmak geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Her türlü kederden, sıkıntıdan uzak eylesin. Evet, bu Şimdi soru var mı acaba? Birkaç soru da alabiliriz. Ardından müsaadenizi isteyeceğim inşallah ve her çarşamba saat 9.15'de inşallah aranızda olmaya gayret edeceğim. Ekrana bakıyorum. Soru varsa alacağız Elimizden geldiği kadar Cevaplayacağız Evet Yoksa da bugünlük Aranızdan ayrılacağız inşallah Teala. Bu şekilde sizlerle Hasbihal Devam edecek siz değerli kardeşlerimiz ile ee, İnşallah Sizler de eşinize dostunuza Bu sohbetlerden Faydalanmayı tavsiye edin Onları çağırın allah Teala güler. Kime güler biliyor musunuz? Zincirlerle cennete doğru çekilen, arkadaşları tarafından, sevenleri tarafından zincirlerle cennete doğru çekilen bir kavim, bir insan gördüğünde güler. Hoşuna gider bu manzara. O yüzden tutalım gel kardeşim ne izliyorsun ne izliyorsun televizyon ama ne var orada? Boş işler hayatını tüketiyorsun. Sana verilen en o güzel sermayeyi boş işlerde harcıyorsun. Sana zarar verecek işlerde harcıyorsun. Sen bu gidişle cehenneme gidersin. Gel bakayım. Cennetin yolu şu tarafta. Bak radyonun adı da yani hu huzur e neydi? E huzur, Huzura yelken. Evet huzura e açılan yelken. Hadi bakalım gel. Huzura açılan yelken var. Oraya gidelim biraz huzur bulalım diyeceğiz. Değil mi? İnşallah bunu diyeceğiz. Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, eşimizi, dostumuzu bu faydalı e, konuşmalardan, hizmetlerden faydalanmasını sağlayacağız. Bu da bizim görevimizdir değerli kardeşlerim. Evet... E Sanıyorum e, soru da yok. E, e, nur damlası kardeşimiz. E, Allah sizi daima nur damlası yapsın. Nur damla, damlalarınızı eksik eylemesin. E, Cümlemizi de aynı zamanda diğer kardeşlerimizi de duaya ortak et, etmek istiyorum. E, geleceğiniz bilinmediği için e, biraz katılım az oldu diyor. Elhamdülillah. Biz bir kişiyle ders anlattık. Bak burada baya bir kişi var. Hamdolsun. Baya bir kişi var. Yani kaç olduğunu bilmiyorum ama bir herhalde on kişiye yakın bir kardeşimiz var. Önemli olan çokluk değildir. Önemli olan kalitedir, niteliktir. Nicelik değildir. O yüzden nice Az gruplar, nice çok gruplardan üstündür hayır bakımından. 13 kişi var, 15 kişi var. Maşallah az değil. Çok güzel. Evet. Ee, şimdi sorumuz yok sanıyorum. Ee, bu kadar da yeter artık değil mi? 36-37 dakika, dakika oldu. Ee, ama derseniz bir ara verelim sorularımızı hazırlayalım ondan sonra soralım yani 5-10 dakikada sorulara cevap vermeye çalışırım aslında ama e, belki de bugünlük e, bunu da yetinelim siz bundan sonra özellikle e, Çarşamba saat 9-15'te sorularınızla kalemlerinizle defterlerinizle e, bu Güzel radyonun ekranının karşısında olun inşallah taala. Teala. Ee, sizler olursanız bizler olmak zorunda kalırız, gelmek zorunda kalırız ee, inşallah. Hep beraber bu güzellikleri paylaşırız ve buradan de diğer değerli hocalarımızdan da istifade ederiz bizler de bir dinleyici olarak aynı zamanda. Ama meşguliyetimiz çok fazla olduğundan takip edemiyoruz. Her insanın bir mesleği var. Bizim de mesleğimiz okumak, ders çalışmak, araştırma yapmak. Ee, o yüzden bir taraftan yüksek lisans, diğer taraftan yüksek ihtisas eğitim merkezinin ağır dersleriyle uğraşmak e, bir hayli vaktimizi alıyor inşallah. Ama böyle de olsa bu e, vakit içerisine böyle bir hayırlı programı da eklemeyi, araya sıkıştırmayı uygun görüyoruz. Sizler de uygun gördükçe. Evet. İnşallah faydalı olmuştur. Konuşmalarımız, Yüce Rabbimiz bu konuşmalarımızı lehimizde şahit kılsın. Günahlarımıza kefaret eylesin. Sizlerin bu sabırlı dinleyişlerini de aynı zamanda günahlarımıza kefaret eylesin. Ahirette salih ameller kefemizde göreceğimiz o güzel salih ameller olarak görmeyi, onları görmeyi ve onlarla sevinmeyi Bizlere nasip eylesin. Ee, soru olmadığı için e, tabii ki sohbetimize son vermek istiyorum. Ee, Allah cümlenizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Ee, i̇nşallah çarşamba günü aranızda olmayı e, planlıyorum. Allah nasip ederse. Ve sizler de böyle inşallah eşinizle, dostunuzla, yakınlarınızla ee, bir davet eri olarak hayra çağıran Allah'ın davetçileri olarak e, radyoda daha kalabalık bir grup olarak bu güzellikleri paylaşmayı e, isteyeceksinizdir. Bundan eminim. Evet. Ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi